Yeryüzü bana mescid kılındı, ant verdim toprak şahit tutuldu. Seslerden bir sesle, fırınlanıp bir sesle, sularla palaçlanan benim sularla. Geldim durduğum önünde işte bir anıt gibi, sıyırarak sırtımdan bir yılan giysisini. Sabır savaş zafer, sabır, sabır, sabır savaş, savaş savaş, zafer zafer zafer. zafer, zafer sabır savaş savaş savaş zafer zafer zafer sabır savaş zafer adım Müslüman sabır savaş her adım Müslüman sabır savaşlafer adım Müslüman sabır savaşla her. Can pazarında, Azerbaycan'da işte Kudüs'te, Mescidi Aksa'da Bir türkü işliyor nakşını kalbime Bir ucundan dünyanın öbür ucuna Kan olup dolaşan damarlarımda Arabistan'da ve Türkistan'da Sabır savaş zafer sabır, sabır, sabır savaş, savaş, savaş, savaş, zafer, zafer, zafer, zafer. Sabır, sabır, sabır, savaş, savaş, savaş, zafer, zafer, zafer. Sabır, savaş, zafer. Adım Müslüman. Sabır, savaş, zafer. Adım Müslüman. Sabır, savaş, zafer. Adım Müslüman. Sabır, savaş, zafer. Adım Müslüman. Müslüman. Sürük gelen çağlardan, çalardan çalara, renk veren tarihe yeşil çalayan. Savaşçı yüreğinden, savaşçı yüreğine Cezayir'den, Senegal'den yüreğim içine Yüreğim içine, boğaz içine Bir kelime diken yeryüzüne Sabır, savaş, zafer Sabır, sabır, sabır savaş, savaş, savaş, zafer, zafer, zafer, zafer. Sabır, sabır, sabır, savaş, savaş, savaş, zafer, zafer, zafer Sabır, savaş, zafer Adım Müslüman, sabır savaş safer, adım Müslüman, sabır savaş safer, adım Müslüman, sabır savaş safer, adım Müslüman. Dünyanın kalbini dinle geliyor, dinle geliyor, adım adım. Dallar meyvaya, meyvaya dursun, toprak tohuma, tohuma dursun. İnsan barışa, barışa dursun. Zaman selama, selama dursun. Sabır savaş sefer, sabır sabır savaş savaş savaş savaş sefer zafer, zafer. Sabır sabır savaş savaş savaş zafer, zafer. zafer, zafer. Sabır, sabır, sabır savaş sefer, zafer, zafer. adım Müslüman. Sabır savaş zafer adım Müslüman. Sabır savaş zafer. İslam sabır savaş, sefer,